Amalina Men yehdihillahu felamudillelah Ve men yudril felahadiyelah Ve eşhedü en la ilahe illallah Vahdehu la şerike lah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Amma ba'd Değerli kardeşler İmam Ebu Zekeriya el-Nevavi Rahimahullah'ın meşhur riyad Salih'in adlı hadis terleme kitabını okumaya şerh etmeye Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek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 normal beşerden bir insanın sözünün sözü gibi olmadığını anlayabiliyor. Çünkü zira aleyhissalatü vesselam vahiyden konuşan bir kimseydi. allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi an, La yanteku anil heva O hevasından, kendi kafasından konuşan bir insan değildir. İnhüve illa vahyun yuha Bilakis o kendisine vahy bir nedir? Vahiydir. Bu sebeple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 Yani Allah'a itaatte orta yolu tutmak olacak. Emri bil marufta, de insanların farklı farklı yollara girdiklerini, farklı farklı yollarla insanları Allah'a davet ettiklerini görüyorsunuz. Kimileri şeyhin kıssalarını, uçma kaçma hikayelerini, gaybdan haber verme olaylarını, olağanüstü olayları anlatarak insanlara dini tebliğ ettiğini zannediyor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 Diyor ki ya hocam imanım arttı. Aynı Abdullah İll'in Abbas radıyallahu anh dediği gibi. Bizler diyor fitne vuku bulmadan önce hadet Osman'ın katli ve ondan sonra yaşanan olaylar vuku bulmadan önce yaşanmadan önce bizler birisi kâle Resulullah dediğinde sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi Allah razı olu aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur dediğinde diyor bizim diyor yüzümüz kulağımız ona doğru ne abardı?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 kulaklarını oraya çevirilermiş. Şimdi evlerimizde hadis kitapları var. Bukhari'ler var, Müslümler var, Habu Davut'lar var, Tirmiziler var, İbn-i var. Bu hadis kitapları Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu sözlerini bize naklediyor. Sünnetlerini, fiillerini, kabullerini naklediyor. Ama belki de milyonda bir bu hadisler insanların evinde açılıp şöyle okunuluyor. Ha, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu babla ilgili neler söylemiş, neler yapmış, Dekat edin insanlar vakitlerini hep şeytanın onları oyalamasıyla boş şeylerde geçiyor. Halbuki insan az sonra da gelecek az da olsa, az da olsa aleykümselam. az da olsa bir ameli devamlı olarak yaparsa bu onun için çok <gülüyor> hayırlı olan bir ameldir. Allah katında da böyledir bu. Aleyhisselatü diyor yadisinde buyuruyor. Sayın yadisinde. Amellerin en hayırlısı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 İş ahlakın, bunların hepsi çok önemli. Ömer İbnül Hattab radiyallahu anh ne diyor? Alışveriş ticaretiyle alakalı, ticaretle alakalı. Dinimizin emirlerini bilmeyen kimse diyor, Medine çarşısına inip ne yapmasın? Esnaflık yapmasın. Ya. Konuyla ilgili hadisleri bir okul, alışveriş bahsinde neler geçiyormuş, neler emrolunmuş, sen nelerden yasaklanmışsın, nelerden alıkonulmuşsun, bunları öğrenmek lazım. İşte bize bu gaye ile bu dersi başlattık, bu sohbeti başlattık. Devam ediyoruz. Bu ülke gelmiş olduğumuz bab. بَامُرْ اِكْتِسَادِ allah Teala'ya itaat etmede, iktisat, Türkçede de var biliyorsunuz. Tabi buradaki manasını Aşırı kaçmamak. İktisatlı olmak denildiği zaman ne deniyor? Türkçede biz de kullanıyoruz bunu. Yani, mu'tedil olmak, orta yollu olmak. Ne israf, ne cimrilik. Peki amellerde Allah'a itaatle nasıl orta yol olacağız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ne yaparak öğrenip onu yaşayarak orta yol olunabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının bu dini anladığı şekilde anlayarak, bu şekilde itikad ederek, yaşayarak orta yol olunabilir. Çünkü Allah Teala bu ümmeti, bunların başında da kim geliyor? Sahabe geliyor. Ne yaptı? Ümmeten vasata. vasata. Orta yol tutmuş bir ümmet yaptı. Allah Teala Kur'an'ı kendine öyle diyor.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 olmadığı için, göstergesi olmadığı için ona hayran oturacak bir direksiyon başına oturmuş bir kimse de olmadığı için bakıyorsun gece kalkmış bin kere Allah diyor. Çünkü diyor, niye diyorsun? Çünkü gece diyor, beş bin kere Allah diyor en azından diyor bir hayvan, eşek merkep, günde en az beş bin kere Allah diyormuş. Onlar. Ben de öyle diyorum. Bu aşırı gitmekteydi daha kadar. Adam tövbe edecek. Bir daha günah gibi tövbe edeceğiz. İstiğfar etmemiz lazım. Tamam güzel. Evet. ...kullu <gülü> beni Adam hata, ...her Adam oğlu, insanoğlu nedir? Günahkârdır. ...kallu l-kattâin ...tevvâmun. Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor, ...deniyor mu? Tövbe edenlerin en ...günah girenlerin, günah işleyenlerin ...en hayırlıları kimlerdir? Tövbe edenler. Tamam. Oradan müttefikiz. Tövbe et. O diyor ben diyor. Tövbe etmek için ne yapacağım? İşte ...arkadaşlarla otobüse atlayacağız. Falanca şehre gideceğiz. Şeyhin elinden ...atmış olduğu halaptan, ipten tutacağız. Ee, bu şekilde Allah'a tövbe edeceğiz. Burada ne olmuş oluyor arkadaşlar? Aşırı. aşırı. aşırı. İktisatlı olacağız. Muhteli olacağız. <gülüyor> Allah-u Teala buyuruyor ki İmam Nebevi Rahimahullah da bu ayetle girmiş bu baba. Ta Ta Ha. Ha, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bazı surelere böyle Kur'an'dan harflerle başlamış. Ta Taha, Yasin değil mi? Elif, Lam, Mim, bunların manaları bilinmiyor. Yani taha bazılar tabi Türkiye'de duymuşsunuzdur bizim memleketimizde. Bazı insanlar bunun peygamber isimli olduğu söylüyorlar. Taha peygamber isimlerinden bir de. isim değil. Değil. Yani Taha diye Nebi Aleyhisselatü Hı, bir ismi yok. Ancak çoluk çocuğa Taha diye isim verilebilir mi? Verilebilir diyor İl-Meyli. Yani. Bunda bir sakınca yok. Şefsali el-Useymin rahimahullah e, Bu ayetlerin bu başıyla alakalı güzel bir tefsiri var. Diyor ki genelde dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Yasin ve Kur'an-ı Hakim Eliflamin zâlikel kitab. Taha ma enzelnâ aleyke'l-Kur'âne l-i teşkâ. Bakın, dikkat ederseniz, bu tür harfler gelmiş olduğu surelerin ayetlerinden sonra gelen ayetlerde Kur'an'a işaret var sürekli. Elif ve ammîm, zâlike'l-kitâ. Bu kitap. Yasin vel-Kur'ânil-Hakîm. Hakim olan Kur'an. Tâhâ, ma enzelnâ aleyke'l-Kur'ân. Biz bu Kur'an'ı sana indirmeyiz. L-i teşkâ. Zahmet çekesin diye. Diyor ki, burada müşrikler evine var, tahaddi var, meydan okuma var. Onlara diyor ki allah Teala, biz bu Kur'an-ı Kerim'i sizin de bildiğiniz, konuştuğunuz Arapça harflerle ne yaptık? İmzal ettik, indirdik. Bu harflerden ne oluşuyor Kur'an-ı Kerim? Sizin tanıdığınız, bildiğiniz, konuştuğunuz harfler. Buna rağmen bir araya gelip bütün Arap edebiyatçılarını toplasanız Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu surelerden bir tanesinin dahini alamazsınız. Mislim'i, bezlerini getiremezsiniz. Bu Kur'an-ı Kerim böyle mucize, aciz düşüren müşrikleri, onun menzerini getirme konusunda aciz düşüren bir kitaptır. Bunun örneği de bakın Allah-u Teala bu surelerin başında yapmış, Taha demiş, Yasin demiş, hemen ardından kitabı şey yapmış, isaret etmiş. Ma enzelle aleyke el-Kur'an <gülüyor> liteşkâ. Allah-u Teala Peygamberle hitap ediyor ki, biz bu Kur'an'ı seni zahmete sokmak için, seni daraltmak için indirmedik. Yani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 Gibi gören insanlar var. İşte diyor bunlar yanaşın diye zahmet olur bizim için. Abi inanın arkadaşlar bakın toplumun bugün Allah'ın dininden, Peygamberinin sünnetinden uzaklaşmasının bir sonucu olarak ferah ve refah olarak gördükleri bu hayat biçimine yaşam biçimine bakın herkes bunadında. Herkes kendi söylediği söylediğimiz üzere depresyonda. Herkesin gidip işte terapi yapmak istediği neler var? Doktorlara ararsın, onlar ne yapsın diye raslası az ki yani, Allah Teala'nın kitabını peygamberin sünnetini örentlerdi. Bunu yaşasalardı. İnanın onlar hayatlarında refahı, hayatlarında o güzelliği bulacaklardı. Allah Haala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de "Kitabın üzerine ileyt. Bu kitap sana indirilmiştir. Fe la yekun fi Gönlünde göğsünde seni artık bundan sonra bir ne olmasın bir sıkıntı, bir darlık olmasın." Yani, Kur'an gönüllere şifa arkadaşlar şifa limâ fi's sudûr, <gülüyor> katlardaki de, tonörlerde olan imana sebep olan bu Kur'an şifa. Ve allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Yurîdullahu likumul yusr." Allah Teala sizin için ne istiyor? <gülüyor> <gülüyor> Kolaylık, yusr istiyor. Yani bunları getirerek, bu emirleri size buyurarak aslında sizin iyiliğinizi istiyor. "Velâ yurîdû bikumul usr." <gülüyor> sizin kötülüğünüzü, sizin sıkıntıya düşürmek istemiyor Allah Teala. Yani kim diyorsa ki bizler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 yapmakta bunu, buyurmakta. Yani Allah Teala buyururken Adem Aleyhisselam'ın hanıma diyor ki قَالَهْبِطَا minha جَمِيعًا Cennetten inin, oradan inin. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ Artık birbirinize düşman var. Artık. İnsanlar artık birbirine düşman var. فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنْنِي هُدَنْ Benden diyor ne gelecek size? Bir yol gösterici gelecek. Bir hidayet rehberi gelecek. فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ Kim bu hidayet rehber Fala kafun عليهم, fman tebliğ odaya fala yıldu, valla yashqa. Kim benim bugün derdimi hidayet uyardı? Fala yıldu. Dalalet el şmas, karanlasa plan mas, Zahmet de çekmez diyor Allah Teala. Vman an zikri, kim zahmet çeker? hemen ağrada an zikri, kim benim zikrimden yüz çevirirse, f inne lahu Ona nasıl bir hayat vardır diyor Allah Teala? daptar, sımsıkı bir hayat vardır. Yani yaşadığını anlayamaz. Dışarıdan bakan insanlar onun belki refah içinde mutlu bir şekilde hayat sürdüğünü hadildir ama o içinde onun fırtınalar kopar. Çünkü Allah'ın zikrinden o yüz çevirmiştir. Bu ayet çok önemli bir ayet. Kim Allah'ın zikrinden, Allah'ın kelamından, kitabından, peygamberin sünnetinden yüz çevirirse onun hayatı nedir? Dardır, artık onu boğar. Kendine böyle rahatlatıcı bir şeyler arar. Ve rahşurû yevmel kıyameti a'ma. Ve biz onunca kıyamet günü a'ma olarak mavuruz, kör olarak haşrederiz. Kör olarak yaratırız. O sebeple arkadaşlar, bu dine sarılmamız lazım, bu dini yaşamamız lazım. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yaşad ettiği, gösterdiği yola gönlümüzü, başımızı koymamız, o yolda seyretmemiz, yürümemiz lazım. Ve ki, ne yapsak?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 Eşerinin yanında yapmış olduğu bazı ameller var. Bazı yaşanan sahneler var. Bunları ancak bize kimler rivayet edebiliyor? Eyvah. Ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları, ev halkı ya da ona hizmet etmiş sahabeler. Ayşe Radiyallahu Anh'a diyor ki bir keresinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam benim yanıma girdi, geldi. Yanımda da bir kadın vardı. Yanımda da Ayşe Radiyallahu Anh'ın bir kadın var. Ve indiha imra. Kale men havihi Aleyhisselatü Vesselam soruyor kim bu kadın? Yani bu da önemli. İlim ehli bakın hadislerden heler çıkarıyorlar. Bu hadis aslında mesela <gülüyor> birçok konuda işlenebilir. İlim ehlinin alimlerin çıkarmış olduğu bir konuda şu diyor ki, yani Aleyhisselam soruyor kim bu kadın, kiminle oturuyorsun sen, eve soktuğun kadın, komşuluk yaptığın kim bu? Yani kimle beraber vaktini geçiriyorsun? Salih mi değil mi? Aşerallahın hadi diyor ki, hadi ki fulane, min salatya, İşte falanca ismi burada bir vaktte geçmiyor. Çünkü önemli değil. Onun isminin Az sonra gelecek e, hükümle alakalı, az sonra gelecek hadisle alakalı bir ilgisi yok falanca. Tezkuru min salatiya. Kıldığı namazları anlatıyor diyor burada. Yani kadın namaz kılıyor. Tabi orta kaybetmiş. Şimdi e, bazı insanlar var hayır işleyelim derken ne yapıyorlar? Yoldan çıkıyorlar. Yoldan çıkıyorlar. Nasıl yoldan çıkıyorlar? Yoldan çıkıyorlar. Kendi üzerinde ailesinin hakkını çiğneyerek. Kendi neslinin hakkını çiğneyerek. Değil mi? Çok görmüşsünüzdür. Benim süre sonra da bakıyorsunuz ki adam tamamen dinlalıkla ilişki kesmiş. Hızlı bir giriş yapmış, hızlı bir çıkış yapmış. Değil mi? Aleyhisselatü Vesselam duyunca kadının böyle çok namaz kıldığını diyor ki Aleyhisselatü Vesselam meh. Diyor yani. Bunu kes. Ona devam etme bu şekilde. Aleykum bima tutiikun. Diyor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 Eres radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, Câ'e selâfetû râhtin <gülüyor> ila buyûti ezvâcin nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalâtu vesselâm'ın ashabından üç tane şahıs Peygamber'in <gülüyor> evine gidiyor. Hanımlarından birisinin yanına gidiyorlar. Yes'erûr an ibadetin nebî sallallâhu aleyhi ve sellem. Meraklı bir şekilde Aleyhissalâtu vesselâm'ın ibadetini soruyorlar. Nasıl ibadet ederdi Aleyhissalâtu vesselâm? Felemme <gülüyor> uhbirû kendilerine Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl ibadet ettiği haber verilince ke ennehum tegalluha ke ennehum tegalluha bunu az görüyorlar yani küçümsüyorlar zaten nasıl bir küçümseme yani peygamber bu gelmiş geçmiş günahlar olmuş tabi yani gecenin üçte biri yatar, üçte ikisi kalkar biz bizim böyle bir garantimiz yok diyerek yani bu diyorlar bize az وَقَالُوا اَيْنَ الْاَحْنُ مِنَ الْنَب۪ي صَلَى اللّٰهُ وَسَلَّمُ قَدُوا غُفِرَ لَهُوا مَا تَقَدْتِنَا مِنْ غَمِّي وَمَا تَعَقَدْ قَالَ اَحَدُهُمْ Hemen, bakın, duygularla, hislerle, din yaşanmaya çalıştığı andan itibaren terazi, nizam, ölçü ortadan kalkıyor. Burada yaptıkları kötü bir şey değil. Hani bazıları bize diyor ya sürekli, ya kardeşim siz de Vahabiler, siz de Selehürel diyorsunuz ki sürekli Tabii biz böyle bir isim vermiyoruz Vahabiler olarak. Bizler de Selefi Salih'in yolunda gelen, giden, onların peşini takip eden, Peygamber'in sünnetine sarılan insanlarız. O vahabilik diye böyle bir iddiamız, böyle bir kendimizi ümmetten ayırt eder bir tavrımız kesinlikle yok. Bu bizler tarafından kabul edilmeler bir iftiradır. Ya işte siz de onun namazıyla, bunun tesbihiyle, şunun adayıyla, bunun ihlalazıyla uğraşıyorsunuz.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 Ve قال الآخر وانا اصوم الظهر. "Ben kadar oruç, oruç, oruç <gülüyor> tutacağım. Oruç tutacağım." Ve la hiçbir zaman ne yapmayacağım diyor. Yani iftar etmeyeceğim. Sürekli oruçlu olacağım. Ve قال الآخر وانا اعتزل النساء, "Ben asla evlenmeyeceğim." "Artık yani evlenmeyeceğim." Yani kendilerine bu şekilde ibadet ederek, vakitlerini ibadete ayırarak ne kadar çok ibadete ayırırlarsa o kadar çok Allah'ın onlardan razı olacaklarını zannediyorlar. Yani dil böyle bir şey değil. Yani akıllar, ölçüyle, teraziyle bu manada anlaşılan bir şey değil. Vahiyyle. Fecağe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileyhim fekâle entum ullezîne <gülüyor> kultum keda ve keda Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunların yanına gelip diyor ki siz mi? Bu sözlerin sahibi sizler misiniz?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 Bazen de iftar ediyorum, oruç tutmuyorum. Ben usalli arkut. Namaz kılıyorum gece ve arkut uyuyorum, yatıyorum. Bu atadan Böyle bir Allah'a yakınlaşma gayesiyle yapmış olduğum kadınlardan uzak durma ibadeti de yok. Hemen raghi ve burada. Böyle sünnetleri açıklıyor. Diyor ki Ben ne yaparım? Namaz kılarım.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 Bu yol Allah'a gider. Yürüyün koçum, yürüyün çocuklar. Devam edin demiyor aleyhissalatü vesselam. Bugün öyle deniyor. Sen diyor 5000 kere bileceksin Allah. Tamam diyor sen diyor artık piştin 15000 kere bin kele. lazım. Değil mi? Bugün ne var? Bidaklarda bir yarış var. İnsan ne kadar kendine işkence yaparsa, nefsine ne kadar zulmederse Allah'ın o kadar çok razı olacağını da zannediyorlar. Bir de bakmışsın gibi sene sonra, sene sonra adamın hayatında hiçbir şey kalmamış. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem femen be kim benim sünnetimden yüz severse feleysa minni benden değildir benden uzak. Evet yani benim sünnetimle benim yolumla bir alakası yok. Az sonra bu babın en son hadisinde gelecek. Aleyhisselatü vesselam haber geliyor bir tane adam ada adam yemin etmiş, ada adam yemin etmiş. Ne adam konuşmayacak. Yemek yemeyecek ve güneşin altında duracak. Bir de oturmayacak. Hani demin dersin başına dedi ki ya. Şin Yani işin, işin, işin içine duygular, hisler, atıfa gönül girerse Avrupa'da da insanlar 1800 1700 yıllara kadar adam yıkanmıyormuş. res gibi pis kokuyormuş. Diyormuş niye yıkanacağım ki ben ya? İnsanlar beni hoş görsün, güzel görsün. Mistizizm adı altında. Niye yıkanacağım ki diyormuş ya? İnsanlar beni hoş görsün diye mi? Niye onlara yaranayım ki? Ben yıkanmayarak böyle Tanrı'ya daha çok yaklaşıyorum. Yani Hıristiyanlık bu şekilde Hıristiyanlık olmuş. Bugün Allah Teala'nın bu dini koruma ayağı kılıfzetmeye vadi olmasaydı o dinlerin başına gelen şeyler aynısı bu dinin başına da gelirdi. Kendi evlatları tarafından, kendi evlatlarının elleriyle işledikleri, yaptıkları sayesinde. Onun bir sürü yani Her gün yeni bir şey duyuyorsun. Allah'ın dininde olmayan, Resulü'nün yapmadığı yani namaza namaz konusuna girsen, namazla alakalı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 ama diğer ibadet zannıyla yaptığı şeyler ne nedir? Çıldırır mı? Çıldırır. Ataları da derler Hasan Basri bir tane adam görüyor iki bir rekat namaz kılarken Nehi vakti zannıysam mesan kokitten. Nehir diyor onu diyor sen ne yapıyorsun? Şu adam da uyanık biraz <gülüyor> diyor ki yani sen diyor beni diyor Allah Teala'nın bu kıldığım iki raketten dolayı onun için namaz kılıyorum bana azap edeceğini mi söylüyor yani iddia ediyorsun? Bu demek yani. Sen namaz kılan bir adam görüyorsun diyorsun, yıkılma. O da diyor ki Allah'ın beni bu namazdan dolayı azam edeceğine mi inanıyorsun sen. Niye beni yasaklıyorsun? Ne diyor Hasan Basri? Hayır diyor. Bu namazdan dolayı değil. Peygamberin sünnetine muhalefet ettiğinden dolayı Allah seni ne yapacak? Azam edecek. Şimdi bazıları böyle Ya toplanmışız, zikir çekiyoruz. Zıplıyoruz, hoplıyoruz. <gülüyor> Allah diyoruz. Ya ilahe illallah diyoruz. Allah bize bundan mı azam edecek? Böylece size Allah peygamberin sünnetine muhalefet ettiğinizden dolayı ne yapacak? Pazar edecek. Din tamamlanmış, kemale ermiş. Ondan yoksa yok. Orta yolda gösterilmiş. Artık ne ifrata kaçarak, ne tehlite düşerek ne yapmak lazım? Bu dini güzel bir şekilde yaşamak lazım. Fidatlere düşmemek lazım. Üçüncü hadis. Mesela sahabelerden Osman İbni Bezhan diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bize diyor yani kadınlardan uzak durmayı, böyle evlenmemeyi yasaklardı. Yani böyle bir, bizden birisi böyle bir şey isterse bunu yasaklardı. Şayet diyor saklamasaydı, şayet bize izin verilseydi diyor, kendimize adım ederdik. Yani şeye bakın, yani Avrupa'da hani konuşuluyor ya misdicizimdir, kendine zulmetmedir, yani böyle <gülüyor> işte erdem. insanın böyle nefsini terbiye ederek bir makama ermesi. Sahabeler diyor ki buna Peygamber Aleyhisselatü Vesselam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 3. hadis An ibn Mesud radıyallahu anhu var. <gülüyor> an sallallahu aleyhi ve sellem قال diyor ki İbn Mesud "Halekel mutanattiun" Bu hadis çok meşhur bir hadistir. Bu yani çok söylenir. Halekel mutanattiun 3 defa diyor, قالها ثلاثا. Aleyhisselam bunu 3 defa tekrarlıyor. Mutanad nedir? İmam Nevevi'nin dediği gibi, mutaammikun, el-muteshaddidun fi gayri siz olarak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 sünnet olan meşakkat varsa orucu yapmak terk et. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti Meşak eğer meşakkat diyor... Derken, nasıl yani meşakkat? Yani bu iş çok, iş, işin yoğun. E evet, o. Yani i̇şin yoğun derken sen o işin alternatifini bulabilirsin. Yani sefer olarak meşakkat. Hastalık olarak meşakkat. Yani bazıları var mesela akide konusunda. Allah hala bir şey emretmiş, bir şey buyurmuş. İman et onu kurcalamaya çalışıyor. Sahabenin sormadı. Peygamber'e sorup, soru işareti, kafasında soru işareti çıkıp da Peygamber'e sormadığı soruları bu, sormaya çalışıyor. Bunu öğrenmeye çalışıyor. Hayır sen, bu din sana ilk inen kimse değilsin. Bu kitap sana ilk kitap ondan bir kitap değil. Senden önce Allah'ın razı olduğun, cennetle müjdelede bir topluluk gelmiş, bunu yaşamış. Sen de onların yaşadığı gibi yaşa. 4. Hadis, Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kalb innet dine yusur. Ebu aleyhi sallallahu din kolaylık dinlendir. Ama tabii şimdi burada şunu da şey yapmamak lazım. Bazıları var ki din kolaylık diyerek Allah affeder, namazları kılarız kırk üçüne geldikten sonra. Oruç tutarız. Yani Allah var öbür taraftan da azab edicidir. Allah Teala öbür taraftan da zikrinden Kur'an'ından, kitabından uzaklaşana nasıl bir hayat verir? Danşa, dahta. Da. Dünya üstüne çökmüştür artık onun üzerine. Görüyorsunuz ya sokaklarda gezen öyle adam böyle öyle bir yürür ki, öyle bir sigara çekiyor, görüyorsun. Subhanallah bu adam yani az sonra gelecek köprüden aşağı atlayacak. Niye Allah Teala'nın ismini unuttular? Aleysa da sen bu din kolaylıktır diyor. Velen yuşaduddinu illa galaba. Kim diyor bu dinde? Asırı giderse Din her zaman için ona ne haber gelir. Yani din, dinin altında ezilir kalır. Baktının yani, örnekleri çok var. Adam birden giriyor. Birden bakmışsın ki her şeyi tam yapayım derken <gülüyor> aşırı gitmiş. Ya i̇şte elinden duydunuz. Üç tane en güzel örneği az önce kendisi Birden girmiş diyor ki sabah kadar uyumayacağım namaz kılacağım. Ne yaptı? Dinde aşırı gitti buna ne yapacak? Galip dedi. Dinin altında ezilecek. Nasıl ezilecek? Sabah namazları artık belli bir süre sonra gidecek. Peki bir süre sonra fazlar gelecek. Bir süre sonra bakmışsınız ki artık bu adam namaz kılmaz hale gelmiş. Yola nasıl çıkmıştı? Yeni namazını kılarak sabah ihya etmek için çıkmıştı. Halbuki ortaya yolu tutsa, gecenin bir bölümünü ihya edip yatıp uysa, sabah ezanında saatini kurup namaza kalk, kalkıp camiye gitse, bu böyle kıyamete kadar, ölene kadar devam edecek. Ama var aramızda mesela Hayatınızda bunun öğretilerini görürsünüz. Kur'an okumayı yeni öğrenmiş böyle iki satır iki satır okuyor, ki 15 gün okumuyor bakıyorsun sonra diyor ki ben diyor her gün 5 sayfa okuyacağım. Bir de bakmışsın ki aradan 10 sene geçmiş Kur'an sayfasını açmamış. Ya sen her gün iki satır okur oku, Kur'an hızlanana kadar. Ondan sonra bir sayfaya çıkar, İki sayfaya çıkar, üç sayfaya çıkar. Ya sen yani kendi kimi ken okuyarak farklı haceliyerek 10 sayfa okuyayım dersen altınızda izdir kalırsın diye già lesetto. Sabfessen di du kharihu. Yani en iyi şey yapmaya çalışın? ve kharihi oraya kadar yapmaya çalışın. Bu e, ebşiru. Bu şekilde de diyor müjdeleyin cenneti müjdeleyin. Yani insan olduğu nedir? Noksanlıkla nükla yani, Eksik her zaman insanda nedir? Var olacak. Günah her zaman insanda var olacak ama insan en iyisini yapmaya çalışacak. Beş vakit namaza camiye git. Ha bugün sabah namazına kalamadık. Ya öğleye de gitmeliydik. Bakmışsın ki akşama kadar şeytan ikindiyle götürülüyor, bırakmamış. Akşama da gitmemişti, yasıyla da gitmemişti. Öyle değil. Ve sen ve karibu. En yapamıyorsan ona yakınını yap. Ya bu işte her ayda üç gün oruç tutmak değil mi? Kim diyor her aydan üç gün oruç tutarsa o ne olur? olur Bütün yüme oruç geçirmiş gibidir. Çünkü bir sevam, bir hasenenin kaç? Ezri var mı onun? Ne yapıyor? 12 aydan. 300 gün yapıyor. <gülüyor> sen ne tutuyorsun? 6 gün. Ne oluyor? 360 oluyor. Yani sen her aydan 3 gün oruç tuttuğun zaman bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi oluyorsun. Böyle bir ticaret var mı arkadaşlar? 30 günün 3 gününü oruçlu geçiriyorsun. O ay oruçlu geçirmiş oluyorsun. Fazilete bakın. Sevala bakın. Ama nedir? Diyorsun ki ya bu aydan iki gün bu aydan tutamadık ayın da sonu gelmiş tutmadık zaten tutmayalım ne mi edeceğiz kari bu e, tamamını yapamıyorsan bir gün yakınına ona yaklaş yani bir gün tut o abşirin cennet müjdeleyin aleyhisselam da birçok hadisler cennet müjdelemiş ashabına diyor ki Allah Teala diyor, Adem edecek ki sülh diyor her bin kişiden 999 yüz tanesine cehenneme çıkar Allah. her bin kişiden Dokuz yüz, tanesi ateşe çıkar. Sahabeler korkuyorlar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam onlara müjde veriyor. Ne diyor? Mecid mecid diye. Dokuz tanesi Sizden. Bir tanesi. Yecid mecid den. Yani sizin çoğunuz ne yapacak? Cennete girecek. Yani... Ve tam tersi. 999 sanatı yeşil belir sizden bir tanesi. Sonra Aziz İlham diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ben umarım ki sizler diyor cennetin dörtte biri olursunuz. Sahabeler tekbir getiriyorlar. Allahu Ekber diyorlar. Sonra diyor umarım ki diyor cennetin üçte biri olursunuz. Sonra en sonunda diyor ki umuyorum ki cennetin halkının diyor yarısı sizsiniz. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki efşiru bunu da müjdeleyin. Yani Vesselam bunu da müjdelemiş. Ama nasıl?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 Bunları kullanın. Yani sabah vakti bir programın olsun. İbadet yap. Sabah evden çıkmadan önce. De ki her gün ben üç sayfa, beş sayfa, altı sayfa bir Kur'an okuyayım da çıkayım işime. Akşam eve geldiğimde yapmadan önce ben çocuklarla şöyle bir hanımı da alayım. Bir sayfa veya üç satır Kur'an okuyayım. Ezber dinleyelim. Birbirimizi dinletelim diye. Tamam Bu şekilde yani ne yap? Doğruya, mükemmele, en güzele gitme konusunda Şimdi Bu bunları değerlendir. 5. hadis Ene Seriyallahu aleyhi ve sellem قال دخل النبي sallallahu aleyhi ve mescide. Eme Resulü sallam bir seferinde mescide giriyor. Resul-i Mescid Nebiye. E ila hablun mamdudun beyne sariyeteyn. İki direk arasına gerilmiş bir ip görüyor Resul sallam. Ben mescidin direkleri vardı hurma küçüklerinden. Onun ikisinin arasına bir şey çekilmiş ip. Bakın sebebi ne? Eليس ادوس رامdi kaderce görüyor ki ya ma hadal habl. Yani bu ip. Neyin ip? Hablu, <gülüyor> bu dü, ip. Şimdi ne mesele bu? ki bu bu halı, halı Zeynet'e. Bu Zeynet'in buraya Şimdi hanımlar bunu duysa derler ki yani böyle bir şey yapsan savaşlar atmak şimdi derler bu diyor. çabuk ya. Yani. Evet. Ama Zeynep niye radıyallahu anh'a niye gelmiş? Bakın. Fe idâ fetarat ta'allakad dihi. Namazda ibadet ederken kıyamda yorulduğunda tamam mı? Ne yapıyor? O ipe tutunuyor. Dinlenmek için. Ona asılıyor. Onun için gelmiş. Fakalen Nebise Allah'a şehrin. Hulluhu. Bu ipi çözdüm. Alın bunu. Alın, götürün. Liyusalli ahadukum neşâtahu. Sizden birisi... Enerjik haldeyken, yani gücü kuvveti yerindeyken dinamikken namaz kılıyor. <gülüyor> ya eda afet baktın ki yoruluyorsun, uygun yerde diyor ki fell yer kon, uysun gitsin yasını uysun. Allah Allah görüyor musunuz arkadaşlar? Yani ne bi sözleri bir tarafta, bugün gözümüzle gördüğümüz kitaplarından okuduğumuz tarikatçıların kayıtlarının yaşamış olduğu din, ayrı bir tarafta. <gülüyor> Çilehaniler ayrı bir tarafta değil mi? Görüyorsunuz, sağda solda büyük efendi, hazretleri diye çağ, eski çağlarda yaşamış insanlar var. Türbesinin yanında bir de ne var? Çilehane. Yerin altına ne yapmışlar? Koymuşlar o çilehaneyi. 40 gün orada konuşmamış. Saçlarını asmış, uyumamış. Saçlarını dediği gibi, tavana asmış, kafanı düşüp uyumasın diye. Adın da üstünde zaten çilehane. Diyorlar ki, ondan sonra o çileyi tamamladıktan sonra bu adamlar ne olmuş? Olmuşlar, pişmişler. Allah-u Teala'ya ermişler. Onun için onlara ermiş, erenler denmiş. Yani <gülüyor> bakın bunun yüzde biri sayılacak bir şey. Zeynep radiyallahu anh'a camiye bir ip asıyor. Namaz kılarken yorulduğunda ona tutunsun diye. Aleyhisselatü'ne diyor ki, uykusu geldiğinde sizden birisi ne yapsın? Uyusun, namaz kılmasın herhalde. Şimdi dediğimiz gibi yani, kitaplarda var arkadaşlar. Ben kendim gördüm. Biz Suriye'de öğrenciyken adam İngiltere'li baktım yani yumurta yemiyor, peynir yemiyor, süt yemiyor. Ne oldu size ya? Böyle... Dedi, biz dedi, kırk gün şeye girdik. Riyadik. Perhize girdik. Riyazat diyorlar onlar. Aynen. Nefis terviyiz. İşte artık günde bir iki saat duyacağız. Şeyh böyle dedi. Bak o çocuklar derse geliyorlardı, okulda, uyuyorlardı, kapılarında böyle. <gülüyor> şey, Metinler bile görüyoruz, hmm. Türkiye'den gelen sofilerini. Gece uyutmuyorlar bunları. Sabah namazını bekliyor. Hepsi böyle horlay horlay uyuyor sabah namazı. İmam gelsin de namazı kıldırsın diye. Çok horlayarak orada uyuyor. Neden? Az önce hadisi aldık ya. Kim diyor bu dinde şiddete başvurursa asireyi idaresi din onun ne var galip gelir. Dinin altında kalır. Mauluf olur. Ondan sonra o çöl girmiş, orada yaşamış insanların çoğu ona bakıyorsunuz. Hayatlarının son demlerinde ne demişler? Fa bu draba ta ta yakin. Allah hala buyuruyor diyorlar, sana yakin gelene kadar, yakin gelene kadar Allah'a ibadet et. Çünkü bize yakin geldi, artık ne yaptık? Küsufat başladı, açılmaya başladı. Görüyoruz, melekleri görüyoruz, şey yapıyoruz. E artık bize oruç, namaz, bunlar bizden ne yaptı? Düştük, kalktı diyerek, dinin altını ezilip, belalarını bu şekilde buluyorlar. Bu hadis imam-ı Mufayrı, Müslim'i etmiş. Altıncı hadis, Ayşe r.a. 10 adet aykılıyor. Diyor ki, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buydu. İzâ na'ese ahadukum ve huve yusalli felherkud. Sizden birisi namaz kılarken uykusu gelirse, evet. tabii yani bizim milletin alışmadığı bir şey. Namaz kılarken uykusu gelmesi. Yani Genelde <gülüyor> inna atayna kul vallahu adı felakmasına namaz kılmak için pek uykusunun gelmesine fırsat yok. <gülüyor> Yatıyorsunuz. Camide de öyle. Bugün Bugün baktım Hmm. Namaza başlarken gözüm çarptı yani öyle şey için değil, dakika kontrolü için değil. Hangi namazdı? Buçukta başladık. Zannedersem ikinci namazıydı, iki buçukta. Otuz dört bitti namaz. Selam verdik, verirken gözüme takıldı. 34 dört 4 dakikada namaz kıldık, ikinci namazına yani kıldık. Böyle bir namazda uyku gelmez zaten yani, etiyorsun, kalkıyorsun. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, uykusu gelirse sizden bilirsin, namaz kılarken, uykusu geldiyse felyerkut, gitsin, yatsın. Hatta yerde var onunla, yani uykusundu alana dek, uykusu ondan gidene de uyusun. Fina hadda kom ida salla oona isla yadri. Yani uykulu halde, eğer biriniz namaz kılıyorsa, o diyor ne, ne söyleyeceğini bilmez. La alla oyan habu yastaq firufaya subu nefsavu. Belki de diyor eğer Rabbine bağışlanma talep edecek, günahlarının adımlar sonra kendine söver. Uykulu halde ağzından ne çıkacağı? Belli olmaz. Karantısı yok. 7. hadiste Ebu Abdirrahman Ebu Abdullah, Cabir ibn i Semur'a kal kuntu sallim an nebi sallallahu aleyhi ve sellem es salavat. Diyor ki bu sahabe Ebu Abdullah, Cabir ibn i Semur'a Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da namazları kıldım. Hadisi şah eden araleler diyor ki yani buradaki namaz cuma namazları kast ediliyor. Fekâne <gülüyor> salatu kastan ve fıkmatuhu kastan Aleyhisselatü Vesselam'ın Cuma namazı ya, kıldırdığı namaz ve hutbesi neydi? Ne kısa, ne uzun. Orta. Hatta Aleyhisselam bir hadiste diyor ki اِنَّ تُولَ صَلَاتِ الرَّجُلِ وَقَصْرَ hutbati مِعْمَةٌ min تَحْمِهِ Kişinin namazını uzun tutması, hutbesini kısa tutması onun fıkhını gösterir diyor. Fıkhını bu işi anladığının bir alameti diyor. Tabii kısalık ve uzunluk bugünkü anladığımız şekilde değil. Hani saadetten bir tanesi namazı uzun kılınca arkada cemaatten birisi ayrılıp sinirlenip, öfkelenip caminin, mescidin son tarafına geçip kendisi namaz kılıyor. İmama kılıyor. Uzun kılıyor namazı. Sonra Aleyhisselatü vesselama şikayet edilince bu olay. Aleyhisselatü vesselam diyor sizden birisi imam olduğu zaman ne yapmasın? Namazı uzatmasın. Okuyacaksa ne gibi okusun diyor. Mesela mai var gibi, mesela mai zati gibi yani yarım sayfa kuran. Bir sayfa kuramazsın diye. Eee <gülüyor> yani, bazıları hadi senin ilk kısmını alıyor. Sizden birisi iman olduğu zaman ne yapmasın? <gülüyor> Özatmasın tamam mı? Görüyoruz böyle Medine'de Umre'ye falan gittiğimiz zaman işte o teravih namazı kılındığı zaman veya burada işte Demirrest'te çok duruyoruz yani. Çocuğum, da çocuğu, çocuğuyla çocuğuyla gelmiş Kadir gecesi diye bilinen o gecede camiye girmiş tabii çıkamıyor da namazda uzun sürünce. Ben kendi gözüme görüyorum. Ya kardeşim inna tayna da var. Kulullah vahat da var diyor. <gülüyor> yani biraz bileni de, ne diyor? Peygamber demiş ki imamlık yapacak olan ne yapsın? Kısa tutsun. Kısa. kısa tutsun. Ama o kısa ifadesi ne? Diyor, okuyacaksa okuyacaksınız. Veslemâyı ve tarık zatil buruç. Bunları okusun. Kısa bu. Peygamberin kısa bu. Aleyhisselam aleyhisselam. 8. hadis Anne b. Huzaife ve Habib b. Abdullah radıyallahu anh قال: "Ahal-i sallallahu aleyhi ve sellem baina Sulman ve Abi Derrâ." Diyorsunuz, Nebi aleyhissalatu vesselam geldiğinde Ensarla Muhacir'in birbirine ne yapıyor? Kardeş. Öyle bir kardeşlik ki hatta birbirlerinden ne yapıyorlar? Miras alıyorlar. Ta ki Allah Teala'nın Enfal suresindeki ayetine incedir. "Ve ulul erhamin ba'dhuhum evlâdü ba'dh fi kitâbillâh." akrabalar, miras konusunda daha Allah kitabında daha önceliklerdir. Öncelik Ayet-i İmim C'ye dek Aleyhisselatü Vesselam Esra'dan bir kişiyi alıp muhacin eden bir kişiye kardeş kılıyor. Ve birbirlerine miraslaşıyorlar. Hangisi vefat ederse onun da mirastan pay oluyor. Ta ki bu nesk olup iptal oluncaya kadar. Bunlardan bir tanesi de kim? Salmanla ile Ebu Derra. İki tane sahabe. Salman Radıyallahu anh فَزَارَ سَلْمَانُ اَبَدْ دَرْدًا Salman radıyallahu anh gelip Ebu Derda'yı ziyaret ediyor. فَرَا اُمَّدْ دَرْدًا مُتَبَدْخِلَةً Geldiğinde eve bakıyor ki Ebu Derda'nın hanımı Ummu Derda yani böyle üstü başı eş, kıyafetler, kılık kıyafet yani böyle kendini dağıtmış. فَقَالَ مَا شَأْمُرْكِ Salman diyor ki neyin var yani sana ne oldu böyle? diyor ki, "Kahret, akrabım Abdurrdal, lisele uyardaşın, fil dünyada. Kadın da şikayet ediyor, ben güzel dostum. Şimdi öyle değil, değil mi kadınlar. <gülüyor> Kemal bir konuştuğu zaman, bak Allah, şundan, bundan, abla teyze, yenge, bir saat, iki saat bakıyorsun ki konuşuyor. Kadın diyor ki, Salmana, Senin diyorsun, kardeşin Dardan'ın diyor, dünya ile bir ilişkisi yok. Yani böyle bir sistemde bulunuyor ama güzel bir sistem. Fakat Abdurrdal tasar alahu ta'am. Ebu Darda geliyor. Salman'a bir yemek hazırlıyor. Taqala lahu kul fe inni saim. Diyor ki Ebu Darda Salman'a. Buyur diyor, yemeği ye. Ben diyor oruçluyum. Tabii Salman anlıyor meseleyi. Radyallahue akbar. Ebu Darda'da bir ne var? Bir biraz bu, bu konuda bir aşırılık var ibadette. <gülüyor> Salman ne diyor? Diyor ki kal ma ana bi akil hatta ta'kul. Sen yemeden ben yemem. Bozulur orucum. Lafil olur. Orucu. Aker. E bu darda da yemiyor. İyi. Falma kana leylu zeha ba dda yakumu nem. olduğunda salmanıza bakıyor. E darda kalkmış, namaz kılacak. Diyor ki salman adına <gülüyor> nem uyu. Yat. Yani gece erken vakit körpediyoruz evsene. Daha erken. Bak da Sonra fena mı? Sonra gidecek mi? O zaman mı? O zaman mı? O zaman mı? O zaman mı? O zaman mı? O zaman mı? O zaman mı? O O zaman mı? O O zaman mı? O zaman mı? O zaman mı? O zaman mı? O zaman mı? <gülüyor> amelini, hayatını. Gece öyle kafayı yastığa koyup harul harul horlamak. Yok öyle. Yani. İlk bir bölümünde de ibadete ayrılmış. Kalktı şimdi. Fesallâya cemiyen. Kalkıp ikisi namaz kılıyorlar. Tabi bu lafızdan ikisinin cemaat olup kıldığı da anlaşılabilir elime eli. Ayrı ayrı bir şekilde de kıldıkları anlaşılabilir. Tabi yani Sürekli olmamak şartıyla insanlar ne yapabilir? Ramazan dışında da camiye gidip irmehni namaz kılabilir ama sürekli olmamak şartıyla. Fakat hele o zaman inne di hakkan. Salman Abu Darda dönüyor diyor ki, evet diyor senin Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Bunu biliyorsun. Namaz, oruç, bunlar Rabbinin senin üzerindeki hakkı. İnneri nefsiki aleyhi ki hakkan ama senin nefsinin de sende bir hakkı var. Yani oruç oruç seneler bütün yıl oruç tutmak senin nefsine zulmetmendir. Onun hakkını çiğnemendir. Bu hakkı ona ver. Vali ehlik alayka hak. Hanımın, ailenin senin üzerinde hakkı var. Hani gece git yat uyu. Fa'ti kulli zih'tin hakkahu. Diyor ki Salman. Her hak sahibine <gülüyor> ne yap? Hakkını ver. Senet-en-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem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 Diyor. ne yapayım? Oruç tutayım. Bırak beni. Oruç tutayım. izin ver. Her günüm oruçlu geçsin. Şimdi biz diyoruz ki her aya düşkün oruç tut. Sahur da gelmiş aleyhissalatü vesselama. İşte bana izin ver. Ruhsat ver. Bütün yılımı, bütün günlerimi, bütün ayımı ne yapayım, Haftamı oruçlu geçireceğim. Bütün i̇zin ver. Bütün geceyi kıyamda geçireyim. İzin ver. Kur'an'ı bir günde atmedeyim. "Kâl, uchrân Nâbî sallâllâhü aleyhisselâm, vallahi la Peygamber Aleyhisselâmu Vesselam diyor haber vermişler ki ben, benim diyor, bütün gündemi oruçlu geçireceğimi söylediğim, valla yaşadığım sürece geceyi kıyamla ibadetle geçireceğim. Peygamber'e haber verilmiş diyor. Fakat <gâle> Rasûlullah ve aleyhisselâm, Vesselam çağırıyor, gel, gel Abdulhamd, gel." Ee, Abdullah namaz Gel. Ante'l-lezi tekulü nalik. Bunu söyleyen misin? Deminledir ki yani. Bağlı insanlar bize sürekli neden bulunuyor? İthanda bulunuyor. Sizler insanların namazıyla, insanların orucuyla, kıyamıyla uğraşıyorsunuz. Bırakın insanlar. Nasıl bir gün varsa yapsınlar. Ne diyoruz biz? Her konuda olduğu gibi bu konuda da bizim örneğimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِأَب۪ي أَنْتَ وَأُمْنِهِ Ya Resulallah. Evet. Allah. Anam babam sana feda olsun. <gülüyor> Anam babam sana feda olsun. <gülüyor> Ey Allah'ın Resul. <gülüyor> evet. Böyle bir şey söyledim. قَالْفَ اِنَّكَ لَا تَسْتَتِيُوا <gülüyor> ذَٰلِكِ Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen diyor bunu yapamazsın yani. Buna gücün yetmez. Bu işin hastalığı var. Bu işin yaşlılık dönemi var. Aslında bazı cevaletler gelecek. Tutamadığı günleri sayıyormuş. Ondan sonra yer tutmaya başlıyormuş. Bunları da böyle devamlı tutuyor. Gece kıldığı namaz hazırlığını gündüz yaparmış. Aile halkından birisine gece okuyacağı Kur'an'ın de birini okur, ezberini tekrarlar. Gecenin takılmasın diye namazında sabahtan hazırlığını yaparmış. Yani geceyi feda etmiş. gündüzünde de ne yapıyor? Geceye hazırlık olarak feda ediyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, buna gücün yetmez. Fesum ve aftır Oruç tut. Kimi günler, kimi günlerde tutma. İfkar et. Velem vekom. Uyu, sonra kal. Kıyamda bulun. Gece namazı kıl. Ve sum minel şehri felâfete eyyâmi. Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki, her ay ben üç günü oruç tut. Feinnel hasanete bi'aşri emsâlihaa her hasenenin karşılığında kaç? On vardır. On hasene vardır. وَذَا لَكَمْتُ لُخْصِيَامِ الدَّهَرُ Bu şekilde sen ne yapmış oluyorsun? Bütün yılını, oruçunu geçirmiş oluyorsun. قُلْتُ فَاِنِّي اُطِيْقُ اَفْتَلَ مِنْ zalik. Sahabenin cevabı da şu olmuş. فَاِنِّي اُطِيْقُ اَفْتَلَ مِنْ zalik. Ey Allah'ın Resulü ben bundan daha fazlasına güç etirebilirim. Her ay üç gün Az yani. Dediği ki, kesmez biz yani bu istenir. Biraz daha imad etmek istiyor. <gülüyor> Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam فَصُمْ ve وَاَفْتَرْ يَوْمَيْن O zaman bir gün oruç tut, iki gün iftar et. Bir oruç, iki gün iftar. Bizim pazartesi, perşembeye verildi bu. Pazartesi, sabır çarşamba. قُلْ evet. فَاِنِّي <gülüyor> اُتِيقُ اَفْتَلَ مِنْ ذَٰلِكِ diyor ki, Abdullah ibn Amr ibn Nas, bundan daha fazlasını güç etiririm, ey Allah'ın Resulü, daha fazlasını istiyor. Diyor ki aleyhisselatü vesselam, fasum yevmen ve aftır yevmen, o zaman diyor, bir gün oruç tut, bir gün iftar et, tutma. Bu kimin orucu arkadaşlar? Bir gün oruç tut, bir evet, gün oruç tut. Diyor ki aleyhisselatü vesselam, fe nâleke siyâmu davud, sallallahu aleyhi ve sellem, bu diyor, davud aleyhisselamın orucudur, böyle. ve huvâ a'dalu siyâm, Aleyküm diyor sen itdarlı yolda budur o zaman. Bu ne o zaman? Tabi hadis'in bazı civerklerinde gelecek bu sahabe yaşlanınca A gelmeye başlıyor oruç. Diyor, diyor, Nebi aleyhissalatü vesselamın diyor o ruhsatını keşke kullansaydım. Yaşlanınca. O yani yüzden insan kendini ne yapmayacak arkadaşlar? Bu manada zora sokmayacak. İhtidalli olacak. İktisatlı olacak. Ve fiy rivaya <gülüyor> ve hu aftalussiyam aleyhissalatü vesselam oruçların en faziletlisinin Davut aleyhissalatü vesselam orucu olduğunu söylüyor. Fe kultu fe enni uti'yumun aftalemin zâlik fe Rasulullah <gülüyor> aleyhissalatü vesselam la aftalemin zâlik aleyhissalatü vesselam diyor ki orucun en faziletlisi bu. Bir gün oruç bir gün iftar. ne diyor ki ben bundan fazlasına güc etirirme Allah'ın Resulü. Her gün oruç. Aleyhissalatü vesselam diyor ki la min zâlik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 Diyor bu sahabe. Ama tabi aleyhissalatü vesselam'a söz vermiş. Tutacak bir gün oruç bir gün. İftar. E fi rivayet başka bir rivayette. Elem ukbar enneke tesumun nehar ve tekumun leyn. Kultu bela ya Resulallah diyor bana haber olunduğuna göre her gününü oruçlu geçiriyor. Gecelerini de namazla geçiriyormuşsun. Doğru mu bu? Diyor ki bela ya Resulallah. Evet böyle yapıyorum. Fela <gülüyor> tefeal. Diyor ki böyle yapma. Son ve aktır. Oluştuk, bir gün oluştuk, bir gün ihbar ettik. وَنَمْ وَقُمْ Uyu ve gece kalk. فَاِنَّ لِنْ جَزَدِكَ عَلَيْكِ حَقَّ Senin cisminin, bedeninin senin üzerinde hakkı var. وَاِنَّ لِاَيْنَيْكَ عَلَيْكِ حَقَّ Gözlerinin hakkı var. Uyu. Gece dinlendir onları. وَاِنَّ لِزَوْجُكَ عَلَيْكِ حَقَّ Hanımının senin üzerinde hakkı var. Voinne size olur ki seni ziyaret eden komşularının hakkı var gece gelmişler sen yoksun. yoksun. Kıyamdasın. komşularına hakkı var seni ziyaret etmek istiyorlar. Voinne bihasbi ki antasuma fi kulle şehrin falasat ayiğam falasat esam biliyor her aydan üç gün oruç ulaşımın senin için yeterli. Şimdi onu yani tabir edecekse frenlemek için söylüyorum bunu.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 Üç gün. <gülüyor> fe inne leke bi kulli hasenetin aşır amthaliha fe inne zâleke siyamuddahir. Aleyhissalatü Vesselam demlerinde söylediğimiz gibi her amelin karşılığı nedir? Hasenenin karşılığı on hasenedir diyor. <gülüyor> Feşhedelttu feşuddide aleyh. <gülüyor> Sahabe diyor ki ben diyor aşırı gittim biraz altında da kaldım bunu yani. Bana zor gelmeye başladı. Kultu ya Resulallah inni ecidu Dedim ki Allah Allah'ın Resulü ben, yani gücüm kuvvetin yerinde. Sun siyâme Nabi illâhi dâvûdâ ve la tezid aleyh. Aleyhissalâtu vesselâm artık son noktayı koyuyor. Madem hastısın, madem gücün kuvvetin var, sun siyâme dâvud. Davud'un orucunu tut. Ve la tezid aleyh. Bunun ötesine de geçme artık. Bunun ötesine de geçme artık. Kultu ve mâ kâne siyâmu dâvud. Soruyor, Davud'un orucu nasıldı yani, nasıl tutardı o aleyhissalâtu vesselâm? Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm, نصف الدهر. Yani senenin yarısı oruçlu, yarısı oruçlu değil. O zaman ne oluyor? Bir yani oruç, bir gün iftar. فَكَنْ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُولْ بَعْدَمَا كَبُرْ Yaşı büyüyünce bu sahabe diyor ki yani Peygamber'den sonra yaşamış, ona gelen insanlar var, biliyorlar. Peygamberle bunu yaptı, geldi, konuştu. Fazla istedi. Tabi yaş ilerleyince, yaşlanınca diyor ki يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْسَتَ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَ اللّٰهِ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 ebedi olarak yani bütün yılını oruçla geçirenin orucu yoktur. O, oruç tutmamıştır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Orucu yok onun. Halbuki kendisi oruç tuttuğunu zannediyor. Allah'a yaklaştığını zannediyor ama diyor ki Aleyhisselatü Vesselam o oruç tutmamıştır. Yani boş. Ve rivayet başka bir rivayette Ehabbus siyam ilallah siyamu davud. Ehabbus ila Allah teala salatu davud. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Orucun Allah Teala'nın en sevdiği oruç Davut Aleyhisselam'ın tuttuğu oruç. En sevdiği namaz Davut Aleyhisselam'ın kıldığı namaz var. Kâne <gülüyor> enâmu rısfalleyl ve yekûmu sulhâv. Gecenin yarısını uyur. Üçte birini ne yapardı? namazla ihya ederdi. Ve enâmu sulhûsev. Altıda birini de diyor uyurdu. Ve kâne yasûmu yevman ve yuftiru yevman. Bir gün oruçta bir gün iftar ederdi. وَلَا يَفِرُّوا اِذَا لَا <لَاقَى> Düşmanla karşılaştığı zamanlar da ne yapmazdı? Kaçmazdı. Başka bir rivayette tabi aynı kıstalar anlatılıyor. Bakın aynı olay etrafında dönüyor rivayetler. Diyor ki Abdullah İmni Amr İmni As اَنْكَحَنِي abi اِمْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ Babam diyor benim soylu olan soyu olan yani böyle bir rivayette de geliyor İmam Ahmet'in nambe de Kureyş'ten bir kadınla evlendiriyor soyu var ailesi şeceresi soylu ve kâne yete'ahadû kennetehû arada sırada gelin gelinini ziyaret ederdi babası amr gelip gelini kontrol ediyor yani Abdullah'ın durumu ne feyeseluhâ <gülüyor> an ba'lihâ kocasını soruyor yani nedir bu damadı soruyor. Oğlunu soruyor yani. Ve takul lehu ni'ma'r reculun min recal. Çok iyi adam ama hanım da şimdi diyor ki yani düşünün. Gece namaz kılıyor sabah kadar. Gündüz oruçlu. gündüzünde bir bölümünü, bir çok yani çok yoğunlukta büyük bir bölümünü gece okuyacağı Kur'an'a ayırıyor. Ona hazırlığını yapıyor. Şimdi kadın ne diyor? Diyor ki ni'ma'r yani reculun min recal çok iyi bir adam. Adamların en iyisi ama lem yata'lena firâşen henüz yatağımıza ayak basmadı, henüz yatağı girmedi. <gülüyor> Ve lem yufettişlenâ kenafen diyor, elini koynuma sokmadı. <gülüyor> elini gönleminin içinden sokmadı diyor yani. Mûnlu <gülüyor> eteynâ. Yani ona geldiğimizden beri, eve geldiğimizden beri diyor. Ama yine de iyi adam. Yani bakın kadınların da bir şeyi var değil mi o dönemde yani? bir ağırlık var. Şikayette adam şikayet adam edep var. Velveleye vermiyor yani şimdi. Elan ma talafa alik alayhi zekara zalika aleyhi ve tamam. Bu işe devam etmeye baş... Devam edince Musaab de babası gidip peygamber aleyhissalatu vesselam'a bunu zikrediyor. Bunu naklediyor. Şu, peygamber diyor ki ilkani bihi. Kudüs'ün Abdullah'ın izini görüştür diyor aleyhissalatu vesselam. Ilkani bihi. Falagı falagitehu ba'd zalika faqala kayfa tusunu Peygamberimize görüşüyor bir denk geliyor, Peygamberimiz soruyor, kontrol ediyor sağlığını. Kayfa tusunu? Nasıl sen? Ey Abdullah. Bir her gün. Tabii, her gün gidiyorum. O şeyfe o Kur'an'ı da hazmet dersin. Yani kaç günde hatmet edersin? Diyor ki her gece. her gece Dışarıya çıkana. Allah'a O arada hava ma Az önce rivayetlere geldiği şekliyle anlatıyor yani. <gülüyor> gece, o kan bazı o kaza bir kısmını gündüz ne yapıyor? Muraca ediyor. Tekrarlıyor. Gece hazırlık yapıyor. Ya böyle bir şey var. Ondan sonra kardeş şikayet etmez. Değil mi? Şimdi evdeki ev halkı erkek biraz evme kitap alsa yarın saat kadınlar şimdi bundan şikayet ediyor, değil mi? Yani Sabırlar nasıl ha? Onlar hanımlar da öyleydi. O kana bazı tekrar yapıyor, <gülüyor> Gece kolay olsun. tekrar yapıyor, her gece hatim var. Şimdi buraya gittiğimizde arkadaşlarla namaz dilerken bakıyorduk. Bazı arkadaşlar ne yapıyor? Şey bir rekat de, bir cüz bulurken yatacak, yer arıyor. Yani ağır geliyor. Alışmamış bir, yani bir Bir rekat diliyor. Bir namazda bir cüz. Bu sahabe bir gecede bir hatim yapıyor. Ve ve ve en Aleyhine, e ne yapardı Musa abi? Aleyhisselatü Selam'a e söz verdiğinden dolayı, o şekilde peygamberden ayrıldığından dolayı, eğer biraz zayıf düştüğü, düştüğü zaman oru tutuyor, gücü kuvvetini toplayamıyor, birkaç gün diyor ara verirdi, sonra o ara verdiği günleri sayar, yine ne yapardı? Onları yani, iade, kaza eder diyor, yani, kaza o. eder gibi tutardı. Çünkü bir gün tut, bir gün tutmayacak ya üç gün tutmamış. Vücut bitki düşmüş artık, yedek düşmüş. Altı onları daha bir sayıyor, beş başa. İşte neyse altı gün de kapatıyorsa, kaç günde kapatıyorsa onları da kapatıyor. Çünkü Peygamber en son bu şekilde ne yaptı ondan? Söz vermiş, bu şekilde ondan ayrıldı. Burada son iki hadis var, onu alıp bitirelim. An-Ebi Rabi'i Hanzala ibn-i Rabi'i el-Useydi el-Katib ahadi Kuttabi rasulül sallallahu aleyhi ve sellem o Hanza radıyallahu an. Peygamberin katiplerinden bir tanesi. Kal laqiya ni Abu Bekr radıyallahu an feqala keyfe ya Hanza? Bir gün diyor Abu Bekir radıyallahu an ile karşılaştık yolda. Soruyor nasılsın Hanzala? İyi misin? "Kultu nafaka Hanzala? O da diyor ki Hanzala münafık oldu. Yani Abu Bekir ona nasılsın? O da Hanza'nın münafık oldu. diyor. Kutu ne na" قال سبحان الله ماذا تقول diyor ya Subhanallah ne dediğin farkında mısın ne diyorsun sen kultu nakunu inda rasulillahi <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem tzekkiruna bil cenneti vel nar ka'anna peygamberin yanında olduğumuzda o bize öğüt verince o bize anlatınca sanki diyor cenneti gözümüzle görüyor gibi oluyoruz eğer biz çıkar çıkmaz, çoluk çocukla meşgul oluyoruz Ve diyorum, geçim derdine düşüyoruz ve peygamberin söylediği şeylerin çoğunu da unutuyoruz. Peygamber yanında böyleyiz, dışarı gidince böyleyiz. Münafık oldum ben diye. Ali Ebubekir'e diyorlar, <gülüyor> vallahi innalenil kalmış lahad. Çünkü öyle yani. bizde de böyle oluyor. Yani. Aynı şey bizim de başıma geliyor. <gülüyor> biz de bu <aynı> şeyler hissediyoruz. Fentalaktu ana ve hatta dakalna ala Resulü'l-Lay sallallahu aleyhi ve sellem. Gittik Peygamber'e hayat var. Ne güzel değil mi? Bir sıkıntı var, bir problem var. Gidiyorsun soruyorsun. Ama aynı güzellik bugün de devam ediyor. ehl Sünnet. Katında. ehl Sünnet ne yapıyor? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşayan o sözlerine sünnetine veriyor, başvuruyor, dönüyor. dönüyor. Problemini oradan çözüm arıyor. Lidat ehli tasavvuf tarikatçılar ne yapıyor? Bu dünyadan ayrılmış olan o peygamberin kabrine giderek oradan yardım istiyor. Oradan çözüm arıyor. Bu sahabeler gidiyor peygamber aleyhisselatü vesselam'ın yanına. Fekultu nafaka hanzala ya Resulallah. Evvekül diyor ki radıyallahu peygambere hanzala münafık oldu ya Resulallah. Fekal Resulullah sallallahu ve ne oldu yani? Niye münafık <gülüyor> <bürak> oldu?" "Kultu <gülüyor> ya Resulullah, naken onda kun bin nar ve'l cennet ke'enne ra'ye'l ayn." Her olduğumuz zaman bize cennet anlatıyorsun, cehennem anlatıyorsun, ateşi anlatıyorsun, nimet cennetin anlatıyorsun. Sanki diyor biz gözümüzde onu görüyoruz, müşahede ediyoruz. Fe iza kharaza min endik afasna'l azvaca ve'l evlada ve'd diy'at nesina kesiran. Yağdan çıkar çıkmaz soğuk çocuklar oluyor. Onlarla oynaşıyoruz, oynuyoruz. Geçim derdinde de İşimizin, ticaretimizin, sanatımızın peşinden koşuyoruz, sanatımızın peşinden koşuyoruz. Mesleğimizin peşinden koşuyoruz. Yani unutuyoruz çok. Veかれ رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem, "Menne nefsi bi yedihi, law tadumun ala ma takununa indi fi'z-zikri, lasafahatkum el-malaikatu alaf furushikum fe Şayet sizler benim yanımdayken olduğunuz gibi benim yanından çıktıktan sonra da o şekilde olmaya devam ederseniz melekler sizinle diyor musafaa eder yollarda. Ama bu zor bir şey. Bu olmaz. Lakin diyor, lakin ve lakin ya Peygamber diyor. Ve lakin ya hanzala. ve saate Ne demek sa'aten ve saate. E yine söylemiş arkadaşlara. Yani bu hadis-i saat ifadesi o 60 dakikalık altmış dakikadan ibadet, ifade olan o şey değil. Ne o? İlliyayet demiştiniz mi? Yok, illiyayet de demedim. Kıyam, yani biz süre dedik ona, bir süre müddet. Yani. Ana ana. Yani bir müddet, yani bir müddet yaşa, yani cennet ve cehennem yaşa, bir müddet yaşa, dünyaya dön, işine bak. Çoluğunda çocuğunda meşgul ol. Yani orta yolu bul diyor, itikalli ol. Sonra biz alarak bu babı da bitirmiş olacağız inşallah. İbn Abbas rivayet ediyor. İbn Abbas'tan da İmam Bukhari rivayet etmiş. Diyor ki İbn-i Abbas radiyallahu anhum'a, ''Beynemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yahtubu, idhü huva biraculin qaym.'' insanlara hutbe verirken, hutbedeyken, bir de bakıyor ki adamın birisi ayakta duruyor. ''Fesel anhu.'' Soruyor Aleyhisselatü vesselam, yani bu nedir böyle, niye ayakta Herkes oturmuş, hutbediyor, niye, niye ayaktadır? ''Fekalu, Ebu İsrail.'' Diyor ki bu İsrail'in babası Ebu İsrail. <gülüyor> salıtır. Nezeren يقوم في الشمس ولا يقعد. Güneşin altında duracak, ayakta durmaya, oturmamaya adak adamış diyor. Böyle bir adak var mı? Wala yastazil ve la yetekalle. Gölgeye geçmeyecek ve konuşmayacak. <gülüyor> ve susun. Ve onu tutacak. Bütün bunlara adak adamış yani. adam. Yani. Bizim milletin adak sadece kurban mı olur ama? Hadi <gülüyor> böyle bir adak da var meşru olmayanları da var bu adabısı. Ali Sattar Efendi diyor ki: "Taqal en-nebiyasına muru. Ona söyleyin, ona emredin. Falle tekellem." Konuşsun. Böyle bir şey yok. Çile yok, çile yok. Böyle bir kendi kafana göre uydurduğun Allah'a seni Allah'a yaklaştıracağınız zannedip öyle yerin dibine girip kendini azap etme, şedet etme yok. Güneş doğup da bekleme yok. Diyor ki: "O emredin, konuşsun. Vallastav deyip ketsin yere otursun." Gölgeye. Gölgeye otursun. Ve liyekot otursun. Ve lütinme salmahu. Ama orucunu ne yapsın? Tutsun. Ne Tutsun çünkü oruç meşru. Bu orta o. Yüce Rabbim bizleri ibadetlerde, itaatte iktisatlı olanlardan, muhtedil olanlardan eylesin. <gülüyor> evet. Bizleri ibadetlerden. Aşır etmekten, haddi aşmaktan alıkoysun. Subhanak Allah'ıma bir hamdik. Işşadın la ilahe illa hamd. Estağfurullah otur <gülüyor> <gülüyor>